Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo havandasınız. Paslaşmalarda bir titiz bir haftalık aradan sonra. Evet, geride bıraktığımız haftanın tortularına e, başlayalım. Tabii ki şike davası ve spor yargısının vereceği kararlar e, yine futbol gündemini meşgul etti. Fenerbahçe ve Trabzonspor 3 Temmuz'dan beri karşı karşıya gelen bu iki kulüp nihayet mahkemede de yüzleştiler. Dün görülen davada Aziz Yıldırım'la Sadri Şener karşı karşıya geldi ve çapta sorguda özellikle Aziz Yıldırım bazı sorular yöneltti. Hem Sadri Şener'e hem de Nezat Şakar'a Trabzonspor As Başkanı. E, gergin olması bekleniyordu duruşmanın bu yüzden ama açıkçası özellikle Sadri Şener ile Aziz Yıldırım arasındaki diyalogta bir e, sıkıntı olmadı. Sadece Nevzat Şakar, e, Aziz Yıldırım diyaloğunda biraz gerginlik olmadı. Değil hani. Eee ne oldu? Davada e, 92 sanık, tutuklu tutuksuz, 92 sanık hazır bulundu. E, bugün de aynı şekilde devam edecek. Tabii Aziz Yıldırım sağlık sorunları nedeniyle bugünkü duruşmaya katılamayacak. E, Pankreasında e, bir e, anormal durum olduğu açıklandı Fenerbahçe TV'den. Acil şifalar diliyoruz. Davada yine Ahmet Çelebi var Sivas Spor yöneticilerinden Ahmet Çelebi'nde bir önceki ay, bir önceki duruşma periyodunda çene kanseri olduğunu açıklamıştı. Böyle hazin hikayeler de oluşmaya başladı bu dava sürecinde. Dünkü duruşmada Aziz Yıldırım genel bir tablo çizdi ve Trabzonspor'un daha önce dile getirdiği tapelerini bir kez de Sadri Şener'e sordu ve şunu sordu Sadri Şener'e Ben sana 1995 yılında ihale verdim mi karşılıksız? Nedir bu az Yıldırım bir taşeron firma olarak bir ihale alıyor 92 trilyonluk o zamanın parasıyla bugün işte bugünkü parayla hesaplandığında 92 milyon liralık bir ihale gibi. Senin diyor ihtiyacın vardı. Ben bir kuruş almadan o ihaleyi sana bıraktım mı? Bırakmadım mı? Bıraktım. Dedi e, Sadrişen'e. Demek ki dedi Aziz Yıldırım ben dostlarıma yardım edebiliyormuşum. Hani buradan lafı Kenan Yaralı'ya getireceğiz. Manisa Başkanı'na da yardımda bulunduğunu ama bu yardım parasının şiki olarak algılandığını Aziz Yıldırım e, anlatıyordu dava boyunca. İşte görüldüğü üzere e, ben dedi insanlara yardım yapabiliyormuşum. Bugün karşı karşıya olduğumuz Samsun'un başkanına da Pardon Trabzon'un başkanına da vakti zamanda bu kadar bir destekte bulunmuşum dedi. Bunun dışında az yıldırım yine Trabzonspor'un seçimler öncesinde işte chp MHP'yi harekete geçirip AKP'ye göz daha verme işte şeklinde bir takım konuşmaları var tapeleri var protesto eylemleri yapalım vesaire gibi hani siyaseti harek siyaseti biraz markaja alalım da hani şu e, futbolda e, bize haksızlık yapılmasın hesabına bir takım tapeler var. Azildirim bunları bile getirdi ve ya görüldüğü üzere dedi. Bakın benim böyle tapelerim yok ama Trabzonspor'un böyle tapeleri var. Şimdi halkı galeyana getirmekle ve galeyana getirme iddiaları olan Trabzon mu suçlu yoksa ben mi? E, Poşu davasından dedi insanlara 11 yıl ceza veriyorlar. Yumurta eyleminden dolayı 5 yıl veriyorlar. Hani ben de 11 aydır burada yatıyorum. Demek istediği bu kadar ufak tefek şeylerden, poşu ve yumurtadan insanlar bu kadar ceza alırken iktidara yönelik bir takım protesto eylemleri tertiplemekle itham etti Trabzon'un neden sanık olmadığını söyledi. Daha doğrusu bir numaralı sanın Trabzon, 2 numaralı sanığın kendir olması gerektiğini söyledi. E, bu arada tabii ilginç olan e, mahkeme başkanı e, poşu davasını öyle değil dedi. Orada dedi başka bir durum var. Bir terörist söz konusu dedi. Can Girmi kırmızıgülü mahkeme başkanı terörist ilan etti. E, i̇şte efendim Cem bilmem kaçinci maddesine göre bir eylemde yüzünüzü kapatırsanız. İşte işte terörist oluyorsunuz gibi bir değerlenmede bulundu mahkemenin başkanı. Cihan Kırmızıgül böylece bir başka mahkemede bir kez daha yargılandı ve mahkum oldu. Bu da e, tuhaftı. Açıkçası tuhaftı. Az Yıldırım'ın e, bir Cihan Kırmızıgül'ü savunmasında anması hoştu. Ancak çünkü bu dava vicdanlarda bir türlü... E, kabul edilmedi. Ama aynı zamanda mahkeme başkanı da burada böyle bir tutum sergilemesi biraz hayal kırıklığı yarattı açıkçası. Bunun dışında Trabzonspor işte Trabzonspor'un Fenerbahçe başkanının e, Ankara Gücü e, Ankara Gücü Fenerbahçe Sivas Fenerbahçe başlarına ilişkin Trabzonspor'un girişimlerini sordu Sadır Şener, tabii ki o da reddetti. Ee, geri dönüp baktığımızda bir önemli konuda Nevzat Şakar'la olan diyalogları da Az Yıldırım'ın. Orada baya bir gerginleştiler. İşte Trabzon sporun bir takım girişimlerini dire getirdi Az Yıldırım. Özellikle Antalya'ya e, gidip gelmelerini sorunca Nevzat Şakar'a sana ne dedi Nevzat Şakar sana mı soracağım dedi. Bu biraz gerginlik yarattı. Ee, bu arada Trabzonspor'ların e, toplamda bir takım e, işte bu konuşmanız niye böyle falan dediğiniz ama gırgır, şamata e, diye açıklaması e, bana açıkçası e, önceki duruşmalarda Fenerbahçelerin totem açıklamalarını anımsattı. E, iki tarafa kulak verecek olursak bu davanın özü totem, gırgı ve şamata gibi bir şey oluyor. Ee, bu da enteresandı. Trabzon ee, Sporu'a en çok sorulan soru şuydu Fenerbahçe'lilerden. Siz e, devletten 6 trilyon aldınız. Bu parayı nereye harcadınız? Trabzonlar biz bu parayı işte stada harcadık. Hatta üstüne biz de para harcadık. Toplam 15 milyon harcadık. Ee, buradan e, şike harcamış bir para yoktur. Zaten Sadrı Şener şunu söyledi. 24 Mayıs'ta ilk taksit geldi bize. Lig bitmişti. Hani o da kendince böyle bir açıklama yaptı. Ee, Sadrı Şener parayı Şampiyonlar Ligi için sırada harcadıklarını söylerken Neza Şakar hem Karadeniz oyunları hem de Şampiyonlar Ligi. Şimdi bu davada bir çelişkimiş gibi gözüktü. Bazı kişiler tarafından. Aa gördün mü? O Şampiyonlar Ligi diyor. O Karadeniz oyunları. Aslında Nihayet de para stada harcanıyor. Ve o sene evet geçen sez yani bu geride bıraktığımız yaz bir önceki daha doğrusu 2011 yazında hem Karadeniz oyunları orada oynandı. Hem de arkasından Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne alınınca e, stadda bir takım e, yenileme çalışmaları yapıldı. Çok da bana vay gördün mü noktasında bir e, flash yakmadı açısı. Çünkü e, şunu görüyorum bazı özellikle tutuksuz sanıklar savunmalarında tutuklu sanıklar kadar disiplinli ve özenli davranmayabiliyorlar. Ancak ikinci bir soru gelince ha öyle evet o konuda da öyleydi. Mesela Nevzat Şakar'a bir tapesindeki demir mevzusu soruldu. Nedir bu demir? Demir al, demir ver, profiller vesaire. Nevzat Şakar bu dedi işte federasyondan bir Federasyona bizim bir e, iş karşılığında federasyonun yaptığı bir e, galiba bir ödeme ya da bir kulübe bir faydası dokunduğu için e, kulüp de federasyona küçük bir tesis yapıp, bir bina yapıp verecek. Oradaki e, inşaatla ilgili de demirler vesaire. E, sonra savcı, hakim ama ilk ifadenizde bundan bahsetmiyorsunuz. E, kale arkası Stad kale arkası diyorsunuz. Aa evet öyle dedi. Yanlış karıştırdım dedi. O da var yani. Ama ikisi de doğru dedi yani. Hem orada da bir inşaatımız var hem de stadın kale arkasının yapım işleri. Ee, Aziz Yıldırım e, hani burada olay inandırıcı bulmadığını belirtince e, Mezahşar'da sizin de topu geylasını konuşuruz. Diğerekten bir. Ne? kontra atak yaptı. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim. Seni aynalar, her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Ana kokarken sofralar yaşlan. Celler kanıyor hala. Ana son kokarken sofralar yaşlandırıyor. Seni aynalar her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Ana son kokarken sofralar Yaşlandırıyor seni aynalar her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Ana son kokarken sofralar yaşlar. Ben Kenan Başaran. Radyo Havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. E, nihayetinde e, dünkü duruşmanın en kritik noktası bana göre kritik noktalardan biri şuydu: e, Aziz Yıldırım'la Mehmet Yıldız'ın yüzleşmesi. Aziz Yıldırım, Yıldırım Mehmet Yıldız'a bak dedi kardeşim. Sizin ifadelerinize göre biz burada tutuklu kalıyoruz. Ya da serbest kalacağız. Ahirette yüzleşiriz e, gibi bir e, dini göndermede de bulunudan sonra bir dön bakalım. Gözlerime bak da gözlerini görüyorum. Ben seni tanımıyorum dedi. Uzatmayayım. E, sana dedi kim Trabzonspor'un teşvik gönderdiğini söyledi. Çünkü Mehmet Yıldız ifadesinde e, antrenmandan sonra e, soyunma dasında Koridordaydım ben dedi. 20 kişi falan vardı. Ben koridorun tam ortasında öyle duydum dedi. Ama kimden kim söyledi? Sadece Trabzonspor'dan teşvik birimi gelmiş gibi bir laf duydum tam olarak. Ama kim söyledi ne söyledi bilmiyorum dedi. Ben dedi bunu duyar duymaz gittim başkanıma söyledim. Başkanı toplantı yaptı. Ve bize şike yapan karısını da... nokta nokta gibi bir açık ifade kullandı dedi bize. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, emin misin dedi sana bunu kimin söylediğini bilmediğinden. Eminim dedi çocuk. Mehmet Yıldız. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Abdurrahman, Sabek Abdurrahman, Trabzonlu ve Sivas'ta oynuyor o zaman ve Sedat. Acaba dedi Solbek Sedat, bunlar söylemiş olabilir mi sana? Mehmet Yıldız yine de dedince bak dedi bunları yarın bir gün tanık olarak getireceğim. İyi düşün dedi. Hasılı şimdi eğer Aziz Yıldırım bu iki ismi getirir. Mahkemede konuşurlarsa tanık olarak ve derlerse ki evet Trabzonspor bize teşvik primi gönderdi derlerse bu durumda açıkçası davada Trabzonspor aleyhine Sıkıntılı bir durum, süreç başlar. E, tabii bu parayı kim gönderdi? İlk tapelerde işte gösterilen adres Zeki Mazlum'du. Zeki Mazlumsa e, bu iddiayı reddetti. E, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz'a zaten dostluklarından bahsetti. Ancak başka iş adamlarının e, bir takım girişimlerde hani biz o zaman konuşurken kendi aramızda dedi Mecnun Başkan'la yani herhalde bazı Trabzonlu iş adamları buna meyletmiş olabilir. En fazla bilmiyorum kimin yaptığını demiş. Mecnun Otayakmaz'a mazlum. Zeki mazlum. Ee, peki sizin de para mevzuları var ee, Sadrşener'e konuşurken bunlar ne diye sorulduğunda da Zeki mazlum. Ben Trabzonspor'a Hız Rıstat güvenlik işlerini yapıyorum 4-5 yıldır. E, bu iş başladığından beri oradaki güvenlik mevzusu. Ee, alacağım vardı o, onu istedim dedi ben başkandan başkan da iki gün sonra zaten o parayı gönderdim para budur dedi e peki e, o iş diye bir şey laf ediyorsun o iş dediğin öbür işi o işi öbür işi daha sonra konuşuruz nedir bu öbür iş öbür iş dediği de şuydu Zeki Mazum'un benim e, cebime bir mesaj geldi mesajda İbrahim Akın'la ilgiliydi yani bir şike veya teşvik ağına dair şey, bir mesaj olsa gerek. Yani İbrahim Akın bu tür şeylerle uğraşıyor gibisinden bir mesaj geliyor. Anladığımız kadarıyla. Ama hangi takım, hangi maç daha doğrusu bunu bilmediğini söyledi Zeki Mazum. Bu şekilde tamamlandı. Trabzonspor Fenerbahçe yüzleşmesi diyelim. Önemli olan dediğim gibi Sivas Fenerbahçe maçına Az Yıldırım başından beri iddia ettiği gibi e, teşvik primi gönderilip gönderilmediği iddiasıydı. Az Yıldırım bu konuda iki futbolcu ismi verdi. Bu önemliydi. Onun dışında e, Eskişehir Başkanı Halil Ünal ne Trabzon'dan ne Fenerbahçe'den kendilerine teşvik primi gönderildi, gönderildiğine veya şike teklifi yapıldığına dair herhangi bir duyumu olmadığını söyledi. Renkli bir sima e, vardı davada. Hikmet Karaman. Hikmet Karaman genel olarak Türkiye'de futbolda sıkıntılar olduğunu söyledi. Şike ve teşvi iyi bilirim dedi. Geçmişte bir takım şeyler yaşadım dedi. Ee, bir yanıyla da hani şu futbol temizlenecekse ama herkes bir şey yaptımsa yaptım desin. Yapmadıysam da yapmadım, yapmadım desin diyetten yani biraz meydan dokudu kendisine ilişkin iddiaya gelince ben dedi Manisaspor iken Cemil Turan geldi. pardon Manisaspor hocasıyken Cemil Turan geldi. Hocam bazı duyumlar var Trabzon'ların teşvik gönderdiğine dair. Takımla bir konuşur musun?" dediler bana. Ben de takımla konuşmam. Ben takıma güveniyorum dedi. Gidip de onlara bu konuşmayı yaparsam bana nasıl güvenecekler? Ama ama e, gidin başkanla konuşun demiş. Yani ben niye konuşuyorum? Siz gidin konuşun. sizin bizim başkanla konuşun istiyorsanız demiş. Onun dışında e, bu konuyu kendi başkanıyla ise 3 Temmuz olayından sonra konuştun söylüyor. Yani bana geldiler böyle böyle dediler başkanım demiş Hikmet Karaman. O gün o saatte Cemil Turan gittiğinde götürüp bu mevzuyu aksettirmemiş Her neyse e, Hikmet Karaman aynı zamanda bir başlık da davada. Ben dedi böyle ucuz işlerle uğraşmam. Şike, teşvik, benim hedeflerim var dedi. Nedir o hedeflerin diye sorunca başkan, mahkeme başkanı. Ben dedi şampiyonlardaki şampiyon olmak istiyorum dedi. Bu iddialı çıkış, beni Türkiye kesmez dedi Hikmet Karaman. Bu iddialı çıkış açıkçası yani biraz tebessümle de karşılandı. Başkan da sordu. Bak burada hangi takımla bunu yapacaksın? Bak kulüp başkanları burada diye de e, Hikmet Karaman'a açık diyelim e, bir kompliman da yapmadı değil. E, Hikmet Karaman bunu yanısı bıraktı. Bu arada biliyorsunuz Beşiktaş'ta da adı geçiyor. Verin bana bir takımı. Yaparım dedi ben. Hiç Önemli değil. Hangi büyük takım verirseniz verin. Kendisi zaten Gaziantep'te gitti sene geçen sezon başı böyle büyük hayalleri olduğunu söylemişti. Bakalım inşallah hayallerine kavuşur. Ee, bunun dışında dün e, tutuksuz sanıklardan işte çıkıp çapraz sorguya girenler Serdar Kulbilge'ydi. E, Şen, Cengiz Demire. bunlar Gençler Birliği Fenerbahçe Maçı'nda şirke yapmakla suçlanan isimler. Ee, hakim İlhan Ekşioğlu'nun bir söz alması sırasında İlhan Bey dedi, kulüpte ne olursa her şeyi başkana söyler misiniz? Söylerim dedi. Her şeyi söylerim dedi. Sanki bu da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndaki karara bir e, nazire edercesine bir soruydu sanki. Bana öyle geldi. Çünkü e, disiplin kurulu Aziz Yıldırım'ı suçsuz bulurken e, Ekşioğlu'nu suçlu bulmuştu. Hani Mahkeme başkanı gördüğünüz gibi İhhan olup ne yaparsa her şeyi başkanına söyler. Dedirtti bir nevi. Ee, bu arada bir dramatik durum da şuydu. Serda Kulbilge işte Fenerbahçe'ye teşvik şike vesaire. Yani Fenerbahçe için böyle şeyler yapmanı söylerken tapelerde e, görülüyor. Serda Kulbilge takip edilmekten şikayet sürekli ama bunun kimler tarafından olduğuna dair mahkemede şu ifadeyi verdi. Benim dedi babamın hasımları olduğunu düşünüp kişiler tarafından takip ettiğini zannediyordum. Bu olayı biraz açtı. İki sene önce babası Tekirdağ Cezaevine düşüyor. Daha doğrusu bir mevzudan dolayı hapse düşüyor ve bir ay sonra hapiste ölüyor. Buradan dolayı bir takım şikayetlerde bulunuyor Serdar bilgi ailesi. ...hasılı bir husumet oluşuyor... ...ve kul bilge... ...o kişiler tarafından takip ettirildiğini düşünüyor... ...ve bunun bir takım paniklerini yaşıyor... ...yoksa dedi bu... ...hani ben... Şike, ...teşvik işleri yaptım da... ...polis beni takip ediyor diye... ...rahatsızlık duymuyorum... ...ben husumet içinde bulundum... ...insanların beni takip ettirdiğini düşündüğüm için... ...rahatsız oluyordum... ...tapelerdeki tepkilerim de bundandır... ...dedi... Ee, Zafer Önderi p bir soru soruldu. O da sanıklardandı. Gençler Birliği Fenerbahçe ile ilgili yine. Zafer Önderi P'ye bir tapesinde işte Bordo Mavi ifadesinde kullanarak işte Bordo Mavi'de olmayınca yandık gibi. Hani sanki Trabzonspor'un yenilmesi için şike ve teşvik girişiminde bulunuyorlar. Bunun için paralar alıyorlar. Ama Trabzonspor Gençler birini yenince İşleri suya düşüyor. Üstüne de 50 bin para vermek zorunda kalıyor. Zafer Önder İpek, Bunun bir senaryo olduğunu söyledi. Ben de at yarışlarında çok para kaybettim. Aileme bu durumu nasıl açıklayacağım diye düşünüyordum dedi. Ee, böyle bir senaryo uydurdum. Peki niye Bordo Mavi ifadesini? İşte o günlerde de Trabzon maçımız vardı. Aklıma öyle geldi. Ee, hani ailesine işte böyle bir teşvik giriş olayımız vardı. Çocukları ayarladık. Bunun yüzünden de para aldık karşı taraftan. Fakat e, bunu beceremeyince de hem e, gelecek paradan olduk hem de üstüne para vermek zorunda kaldık. Gibi bir ailesine senaryo uyduruyor ki e, yani kendisinin iddiası bu bir senaryo mu değil mi bilmiyoruz tabi. Mevzusunu böyle açıkladı. Evet. Şikeye duruşması bugün yarın ee, ve Cuma günü devam edecek. Cuma günü e, bir kez daha tahliye dair talepler istenecek, alınacak ve cevaplandırılacak hakim tarafına. Bu arada savcının bir ihtimal mütalasını vermesi bekleniyor. Bu zamanın daha da hızlandırılması demek oluyor davada. Ee, bu dava eğer <gülüyor> savcı ve savunma mütalalarında bir uzama olmazsa bu e, İki oturum daha yapıldıktan sonra toplamda, yani ilk Haziran sonu ve Temmuz sonu bu davanın ilk aşaması, yargıta öncesi aşaması tamamlanabilir. Evet, son bölümde de başka konulara girip kapatalım. Senin gibi bakan olmadı ne gün ne bana senin gibi bakan olmadı ne gün ışında ne geceleyin bana senin gibi bakan olmadı ne gün ışında. Ne gecedeyim Aldırmaz göründüğüm Hayata basın ki anladığım Dünya yıkılır Aldırmaz göründü Hayata basın ki anlamadım, dünya yıkılır. Kadınımsın ejemsin, yarınısın, nazımsın. Bir manımsın, her şeyim Çocuğumsun, ejemsin. Yarınımsın, nazımsın, imanımsın, inadımsın her şeyim Bazen bir yerlerden eser Bir türkü gibi Kayıp rüzgarı zamanı Küller Savrulur tütün darlalarında Yılları Kul oldum ne güzel Efendin olmadı Savrulup kötü darlalarımda yıllarım kul oldum ne güzel efendin olmadım kaderimsin canım sensin nazımsın İmanımsın, inadımsın, her şeyin. Çocuğumsun, ecemsin, yarınımsın, nazımsın. İmanımsın, inadımsın, her şeyin. Ben Kenan başaran Radyo Havanda paslaşmalarda son bölümdeyiz. Şirket davasının dışında spor dünyasında şu aralar e, Türkiye'de basketbol e, gündemde. Beşiktaş, Milan Gaz, Efes final serisi oynanıyor ve ilk maçta Beşiktaş, Milan Gaz Efes yenerek 1-0 öne geçti. 4 galibete ulaşan şampiyonluğu gösterecek. Beşiktaş 1975'te bir şampiyonluk görmüş o gün bugündür bir daha da görmemiş. Benim yaşımla yaşıt şampiyonsuzluğum. Efes Sen ise e, çok sayıda şampiyonluklar kazandı. Son 20 yıla Türk basketboluna damga vuran kulüplerden. Tabii bu iki kulübün birleşmesi de sık sık gündeme geliyor. Sahibi e, Tunca Özginhan'da iyi bir Eşiktaş olduğu söylendiği için. Ama bir türlü e, gerçekleşmedi bu operasyon. Belki Beşiktaş e, şampiyonluğu kazanılsa nefes bizden bir ihtimal ama zannetmiyorum. Elinde oluşturduğu markasını kurumsal e, yapısına büyük hizmet eden bu markayı pek elden çıkartacağını düşünmüyorum. E, güvenmiyordur da Beşiktaş'ın kurumsal yapısına Özülhan bir markanın heba olmasını isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü kulüpler özellikle Beşiktaş'ın yapısı çok sıkıntılı bu aralar. Gelecekte ne olacak çok belli değil. Eee bunun dışında futbol takımları Euro 2012'ye hazırlık maçlarına başladılar. Biz e, tabi evimizde oturduğumuz için biz de 2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyoruz. Abdullah Avcı yönetiminde milli takım Avusturya'da kampa girdi. 3 maç oynadı. 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. E, Gürcistan'ı 3-1 Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Finlandiya ise son dakikada 7 golle 3-2 mağlup oldu. O maçta seyirciler sahaya girdiği için maç tatil edildi. Yani bitmedi ama o herhalde daha doğrusu FIFA bir para cezası ile geçiştirir. Yoksa kalkıp oynanmadı diye 2 dakikayı iki takım bir araya getirmez. Ya da Türkiye hükmen 3-0 muhalif Kurtarırız o işten. Abdullah Avcı çok sayıda oyuncu deniyor. Her maçta yeni tertiplerle alternatiflerle sahaya çıkıyor. Şu ana kadar iki üzücü olay yaşandı. Biri sağ içinde, biri sağ dışında. Sağ içinde, Bulgaristan maçında İbrahim e, İsmail Köybaşı çapraz yan çapraz bağları koptu. Yaklaşık altı ay sağlardan uzak kalacak. Altı ay sonra ancak dönecek. E, i̇yi bir çizgi yakalamıştı, iyi bir form yakalamıştı Köybaşı. E, yine uzun soluklu bir sakatlık geçirdi. E, acil şifalar diyoruz. Diğeri ise, diğeri ise. Milli takımın kalecisi Volkan Demirel bu sene Fenerbahçe'nin mücadelesine büyük emeği olan Volkan Demirel anlaşılıyor ki sezonun bütün o stresini milli takım kampında gazetecilerden çıkartıyor. Efendim bir boş zamanda bir etkinlik bir outdoor spor bir heyecan sporu yaparken gazeteciler resmini çekiyor. Orada bir sorun yaşanıyor. Ondan ya da bundan çekersin ya da çekmezsin. Falan filan. Değer ki gazeteci sana bir trip yapmış olsun. En fazla yetkililere söylersiniz. Dersiniz ki şu arkadaş bana saygısızlık etti. Uyarım. Ya da gidersiniz. Arkadaşım bana niye saygısızlık yapıyorsun? Falan filan. Ama seni evinden aldırırım lafı işte her şeyi bitiriyor. Volkan haklı ise bile haksız duruma düşüyor. İlla gazeteci haklıdır demiyorum ben. Yani gazeteci haksız dahi olsa, onun e, üslubu bu olmamalı. Çünkü daha önce çünkü Fenerbahçe başka yöneticiler de bu ifadeleri kullanmıştı. Bakın bugün e, şike davasından örgütten yargılanıyor Fenerbahçe yöneticileri. Hani böyle bir nazik ortamda bir kulübün bu kulübün e, kaptanı, kalecisi böyle bir ifade kullanır mı? Hani insan içerideki davadaki başkanını düşünür yani. Bir, bir sene boyunca o başkana en büyük desteği veren isimlerden biri olan e, kişinin böyle ifadeler kullanması e, kulübüne zarar bir kere. Kendisine hayli hayli zarar. Seni evinden aldırın. Bu bir mafya ağzıdır. Bu kadar yani. Ötesi yok yani. Sen mafya mısın? Yani Ay yıldızı e, formayı taşıyan milli kalecisin. Seni evinden aldırırım. E, buyur hepimizi aldır o zaman diyelim. Ne diyelim? <gülüyor> evet. Bu arada Emre Berezoğlu da Atletico Madrid'e transfer oldu. E, Arda'yla aynı takımda buluşacaklar. Ee, Oysa ki Emre Arda'yı Fenerbahçe'de Yan yana görmek istiyordu kendisine. Ee, i̇kisi de yurt dışında buluştu Emre için iyi olmuştu Bu topraklardaki futbol serüveni Hali gergindi zira Biz de çok geriliyorduk O da çok geriliyordu Şimdi İspanya'nın o yumuşak e, Futbol ikliminde Herhalde güzel bir e, mutlu son Oluşturdu kendisine Başarılar dileyelim Solan Garos devam ediyor. Ee, Toprak Kort'taki en güzel e, tenis turnuvası. Onu da takip etmenizi, bu futboldan, ondan, bundan sıkılanlar için mükemmel bir kaçış. Onu izleyin diyorum. Haftaya buluşmak üzere hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.